Tüm evrensel din kurucuları içinde yaşam yüksü ana adlarıyla bilinen tek kişi Muhammed'dir. 567 ile 572 arasında Mekke'de doğan Muhammed, güçlü Kureyş aşiretindendi. 6 yaşında yetim kalınca önce dedesi, daha sonrası da amcası Ebu Talip tarafından büyütülmüştü. 25 yaşındayken oldukça zengin bir dul olan Hatice'nin Hizmetine girdi ve kervanlarla Suriye'yi birçok yolculuk yaptı. Kısa bir süre sonra 595'e doğru aralarındaki yaş farkına karşın patronuyla evlendi. O sırada Hatice 40 yaşındaydı. Mutlu bir evlilikleri oldu. Hatice'nin ölümünden sonra 9 kadınla evlenecek olan Muhammed, o hayattayken başka bir eş almadı. 7 çocukları oldu. Küçük yaşlarda ölen 3 oğlan ve 4 kız. Muhammed'in 610'a doğru gelen ilk vahiylerden önceki yaşamı yeterince bilinmemektedir. Hadislere göre bu vahiylerden önce mağaralarda ve başka ıssız yerlerde uzun ruhsal inziva dönemleri geçirmiştir. Bu Arap çok tanrıcılığına yabancı bir uygulamadır. Muhammed büyük olasılıkla yolculuklarında tanıştığı veya söz edildiğini duyduğu bazı Hristiyan keşişlerin gece boyunca uykusuz kalmalarından, dualarından, ve tefekkürlerinden etkilenmişti Hatice'nin bir kuzeni Hristiyan'dı Ayrıca Ortodoks Hristiyanlığın Veya çeşitli mezheplerin bazı inançlarıyla İbranilerin fikir ve ibadetleri de Arap kentlerinde biliniyordu Ama Mekke'de çok az Hristiyan vardı Bunların da çoğu aşırı yoksul Ve eğitimsizdi Yahudiler ise kitlesel olarak Yesrib'de geleceğin medinesi Yaşıyordu ve peygamberin Onların desteğine neden güvendiğini ileride göreceğiz Bununla birlikte Muhammed'in çalında Yahudi-Hristiyan etkileri Orta Arabistan'ın dinini pek değiştirmemiş gibiydi. Tüm gerilemesine karşın Sami çok tanrıcılığının yapıları hala korunuyordu. Dinsel merkez Mekke'ydi. Bu isim Putolimayus'un korpusunda Makoroba olarak geçer. Sabi dilinde tapınak anlamına gelen Makoroba'dan türetilmiş bir sözcüktür. Başka bir deyişle Mekke başlangıçta bir tören merkeziydi. Kent zaman içinde bu merkezin çevresinde kuruldu. Mukaddes toprakların, himanın ortasında Kabe, kelime anlamı küptür, tapınağı bulunuyordu. Üstü açık bu yapının köşelerinden birine gökten indiği kabul edilen meşhur haceri i Esved yerleştirilmişti. Taşın tavaf edilmesi bugün olduğu gibi İslam öncesi çağdede Mekke'nin birkaç kilometre uzakındaki Arafat'a yapılan yıllık haçın önemli ritüellerinden biriydi. Kabe'nin tanrısının Allah olduğu kabul ediliyordu. Kelim anlamı tanrı, aynı tanrı adını Yahudiler ve Arap Hristiyanlarda da kullanmaktadırlar. Ondan çok daha önemli, üç tanrısal varlık Orta Arabistan'ın tanrıçalarıydı. Merat, Kader, Lat, İlahe ve Uzza, Kudretli. Allah'ın kızları olarak kabul edilen bu tanrıçalar, öyle bir popülariteye sahipti ki, bizzat Muhammed bile Tebliğ'in ilk dönemlerinde, onların Allah nezdindeki şefaat işlevini övme yanılgısına düştü ve bu hatası daha sonra düzeltildi. Peygamberin Risaletini bildirme konusunda masumiyetine inanan Müslümanlar, böyle bir hadisenin gerçekleşmiş olduğunu kesinlikle kabul etmezler. Sonuç olarak İslam öncesi din, örneğin Yukarın İldeki Elefanti'nin Yahudi Arami kolonisindeki belgelerle yansıtıldığı biçimiyle, Filistin'in M.Ö. 6. yüzyıldaki halk dinine yakındı. Muhammed'in çağdaşları arasında yalnızca Hanif olarak bilinen birkaç şair ve görü sahibi tek tanıcıydı. Bazıları Hristiyanlığın etkisindeydi ama Hristiyanlığın o çok karakteristik eskatolojisine yabancıydılar. Genel anlamda Arapların da bu eskatolojiye yabancı olduğu söylenebilir. Muhammed'in Risaletini belirleyen ilk mistik deneyimler i̇bn İsak'ın aktardığı hadislerden akledilmiştir. Muhammed yıllık inzivasını gerçekleştirdiği mağarada uyurken, Cebrail elinde bir kitap tutarak ona geldi ve buyurdu. Oku. Muhammed okumayı reddedince, melek kitabı ağzına ve burun deliklerine öyle güçlü bastırdı ki, Muhammed az kalsın boğulacaktı. Melek dördüncü kez oku diye yinelediğinde Muhammed ona sordu. Ne okuyacağım? O zaman Cebrail onu yanıtladı. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı embriyodan yarattı. Oku. Rabbin en büyük cömertliğin sahibidir. Odur kalemle öğreten insana bilmediğini öğretti. Yaklaşık üç yıl boyunca ilk vahiyler, yalnızca Hatice ve birkaç yakın dostta, amcaoğlu Ali, evlatlığı Zeyd ve geleceğin iki halifesi, Osman Ebu Bekir aktarıldı. Bir süre sonra Cebrail'in vahiyleri kesildi ve Muhammed bir bunalım ve yılgınlık döneminden geçti. Ama yeni bir vahiy ile güveni yerine geldi. Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Sonrası senin için öncesinden elbette ki daha mutlu, ve kutlu olacaktır. Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. 612 yılında gelen vahiyleri halka açıklamasını buyuran bir hürriyetin ardından Muhammed Risaletine başlar. Muhammed'in ilk tebliğlerinde bir tek istisna dışında Allah'ın yanına başka ilah koymayın ayeti dışında Allah'ın tekliğinden söz etmemesi şaşırtıcıdır. Ama muhtemelen bu da daha sonradan metne katılmış bir parçadır. Sureler başlangıçta ezberleniyordu ama çok tanrıcıların muhalefeti sertleşince yazıya geçirilmeye başladılar. Tevli'deki bir diğer izlek ölülerin dirilmesi ve hesaba çekilmesinin yakın olmasıdır. Muhammed Allah'tan başka ilah yoktur derken yeni bir din kurmayı tasarlamıyordu. Yalnızca yurttaşlarını uyandırmak, onları yalnızca Allah'a tapmaya ikna etmek istiyordu. Çünkü onu zaten göğün ve yerin yaratıcısı, bereketin güvencesi olarak kabul ediyorlardı. Krizler ve büyük tehlikeler yaşandığında da ona yıkarıyorlardı. Ve yeminlerinin tüm gücüyle Allah'a ant içiyorlardı. Zaten Allah Kabe'nin de Tanrısı'ydı. En eski surelerden birinde Muhammed kendi kabilesinin üyelerinden, Kureyşlilerden şunu ister. Bu evin Rabbini ibadet etsinler. O ki onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan. Bununla birlikte muhalefet çok geçmeden kendini gösterdi. Bunun birçok nedeni ve gerekçesi vardı. İbn İsak, Peygamber Allah'ın buyruğuyla gerçek dini tebliğ ettiğinde, Mekkelilerin kendi tanrıları hakkında kötü konuşmadığı sürece ona karşı çıkmadıklarını belirtir. Rivayete göre Necim Suresinin 20. ayetinden sonra üç tanrıca, Lat, Uzla ve Menat hakkında şu ayetler geliyordu. Onlar çok güce tanrıçalardır ve şefaatleri kesinlikle istenir bir şeydir. Ama daha sonra Muhammed bu sözlerin esin kaynağının şeytan olduğunu fark etti. O zaman onların yerine şu sözleri geçirdi. Bunlar sizin ve atalarınızın isimlerden başka şeyler değildir. Onlar hakkında Allah bir kanıt indirmemiştir. Bu olay iki açıdan öğreticidir. Birincisi peygamberin içlendiğini gösterir. İlahi esinin kendisine bildirdiği sözleri yinelerken şeytan tarafından aldatıldığını kabul etmektedir. Muhammed bu üç şeyi büyük olasılıkla şefaatçi melekler olarak kabul ediyordu. Gerçekten de meleklere inanmak İslam tarafından kabul edilmiştir ve daha ileride melekiyat şiilikte önemli bir rol oynayacaktır. Ama tanrıçaların şefaatçiliğini kabul etmenin katı bir biçimde tek tanrıcı teoloji açısından taşıdığı tehlikenin farkına varınca Muhammed iki ayeti yürürlükten kaldırmıştı. İkincisi, iki ayetin yürürlükten kaldırılmasını Allah'ın her şeye yeten gücü ve mutlak özgürlüğüyle açıklamaktadır. Biz bir ayetisiler unutturur veya ertelersek ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi? Gerçekten de Kur'an vahyin bazı bölümlerini yürürlükten kaldırma özgürlüğünü tanıyan tek kutsal kitaptır. Zengin Kureyşliler oligarşısı için putperestlikten vazgeçmek ayrıcalıklarının yitirilmesi anlamına geliyordu. Ayrıca Muhammed'i Allah'ın gerçek Resulü olarak kabul etmek onun siyasal üstünlüğünün tanımak anlamına da gelecekti. Daha da kötüsü peygamberin tebliğ ettiği vahiy, onların çok tanrıcı atalarını sürekli cehenneme mahkum ediyordu. Ki geleneksel bir toplumda kabul edilemez bir anlayıştı bu. Nüfusun büyük çoğunluğu açısından başlıca itiraz konusu Muhammed'in varoluşsal sıradanlığıydı. Bu ne biçim Resul'dür? Yemek yiyor, sokaklarda yürüyor, üzerine bir melek indirilmeli, beraberinde özel bir uyarıcı olmalı değil miydi? Vahiyleriyle alay ediliyor, bunları ya Muhammed'in uydurduğu ya da cinlerin bu sözleri söylettiği ileri sürülüyordu. Sonuç olarak Muhammed'den göğe çıkarak ve aşağı bir kutsal kitap indirerek peygamberliğinin gerçekliğini kanıtlaması istenmektedir. Başka bir deyişle Muhammed'den Musa'nın, Daniel'in, Hanok'un, Mani'nin ve göğe çıkıp Allah'la karşılaştıktan sonra tanrısal vahiy içeren kitabı doğrudan onun elinden alan diğer elçilerin verdiği örneğe uyması beklenmektedir. Bu senaryo ne Rabbania Yahudiye ne Yahudi apokaliptiğine ne de Sami dillerine, gnostiklere ve Sabilere yabancıdır. Kökenleri efsanevi Mezopotamya kralı Enmenduraki'de kozanır ve krallik ideolojisiyle uyumludur. Göğe yükselişte inanmaya verilmiş bir yanıttır. Bütün varlıkların tesbihi o kudrettedir ki kulunu gecenin birinde Mescidi haramdan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksaray'a yürütmüştür. Bu ayetlerimizden bir kısmını okulumuza göstermek içindir. Hadislere göre Miraç 617 veya 619 yılında gerçekleşmiştir. Kanatlı kısrak Burak'a binen Muhammed, yeryüzü Kudüs'ünü ziyaret eder ve sonra göğe çıkar. Bu esreme yolculuğunun anlatımı sonraki kaynaklarda geniş ölçüde belgelenmiştir. Senaryo hep aynı değildir daha sonraki İslam teolojisi ve tasavvufta merkezi bir rol oynayacak Miraç Hadisesi, Muhammed'in dehasına ve İslam'a özgü bir çizgiyi yani geleneksel, mitsel ritüel senaryoları, düşünceleri ve ibadetleri özümseme ve yeni bir dinsel sentez içinde bütünleştirme isteğini yazdır. İslami geleneğin bir elçinin göğe yolculuğu sırasında aldığı kutsal kitap izleyine nasıl yeniden değer yüklediğini görmüştük. İslam'ın musevilikle ve diğer dinsel geleneklerle, hatta Kabe'ninki gibi hatırlanamayacak kadar eski zamanlara dayanan, putperest bir gelenekle yüzleştirilmesinin sonuçlarını daha ileride de göreceğiz. Muhammed'in ve ona inananların konumu sürekli zorlaşmaktadır. Mekke'nin ileri gelenleri, onları aşiretlerine ait haklardan dışlamaya karar verirler. Halbuki bir Arap'ın tek koruması aşiret aidiyetidir. Yine de amcası Ebu Talip, asla İslam'a katılmamasına karşın, Muhammed'i korur. Ama Ebu Talib'in ölümünden sonra kardeşi Ebu Leheb, peygamberi haklarından yoksun bırakmayı başarır. Muhammed, geleneksel dinin ekonomik ve siyasal çıkarlarla yozlaşmadığı ve birçok Yahudinin yani tek tanrıcının yaşadığı Yesrib'e sığınmayı tercih eder. Ayrıca bu vaha kent uzun bir iç savaş sonucunda oldukça yıpranmıştır. Bazı aşiretler otoritesi soya değil de dine dayanan bir peygamberin aşiret ilişkilerinin dışında kalıp hakemlik işlevini üstelebileceği kanısındaydılar. Zaten en büyük iki aşiretten birinin geniş bir bölümü Allah'ın Muhammed'i bütün Araplara yönelik bir çağrı ile gönderdiğine inanıp İslam'ı kabul etmişti. 622'de Mekke'ye yapılan hac ziyaretinden yararlanan Yesripli 75 erkek ve iki kadından oluşan bir heyet peygamberle gizlice buluştu ve onun için savaşmaya yemin ettiler. O zaman Müminler küçük gruplar halinde Mekke'den ayrılıp Yesrib'e ye gitmeye başladılar. Çöl 9 günde geçiliyordu. Muhammed yanında kayınpederi Ebu Bekir olduğu halde son gidenlerdendi. Hicret başarıyla tamamlandı. Kısa süre sonra peygamber Medine'ye girdi ve gelecekteki konutunun yerinin saptanması işini devesine bıraktı. Toplu namazlar için müminlerin toplanma yeri olarak da kullanılan ev ancak bir yıl sonra hazır olabildi. Çünkü peygamberin eşlerinin dairelerini de inşa etmek gerekmişti. Muhammed'in Medine'deki dinsel ve siyasal etkinliği Mekke döneminden net bir biçimde ayrılır. Bu değişiklik hicretten sonra gelen surelerde açıkça görülür. Bu sureler esas olarak ümmetin örgütlenmesine ve toplumsal dinsel kurumlarına ilişkindir. İslam'ın teolojik yapısı peygamber Mekke'den ayrılırken tamamlanmıştı. Ama ibadet kurallarını Medine'de saptadı. Muhammed en başından beri olağanüstü bir siyasal zeka göstermişti. Mekke'den gelen Müslümanlar ile Medine'de yeni dini kabul edenleri kendisine tek lideri ilan ederek kaynaştırdı. Demek ki aşiret bağlılıkları hükümsüz kılınmıştı. Bundan böyle teokratik bir toplum biçiminde örgütlenmiş bir tek Müslüman cemaati vardı. Muhtemelen 623'te oluşturulan anayasada Muhammed Muhacirun yani Mekkelilerle Ensar'ın yani Medine'lilerin diğer tüm halklardan ayrı tek bir halk oluşturduğunu ilan etti. Bununla birlikte diğer kabilelerle üç Yahudi aşiretinin de hak ve ödevlerini belirledi. Tüm Medine sakinlerinin Muhammed'in girişimlerinden hoşnut kalmadığını kuşku yoktu. Ama askeri başarılarla birlikte siyasi saygınlığı da durmadan büyüyordu. Ama kararlarındaki asıl başarıyı Cebrail'in ilettiği yeni vahiyler sağlıyordu. Muhammed'in Medine'de yaşadığı en büyük hayal kırıklığı, 3 Yahudi aşiretinin gösterdiği tepki oldu. Peygamber, hicretten önce Yahudi ibadetine uygun bir biçimde kıble olarak Kudüs'ü seçmişti. Medine'ye yerleştikten sonra İsrailoğullarının başka ritüellerini de aldı. Hicretten sonraki ilk yıllarda gelen suriler Yahudileri de İslam'a çekmek için gösterdiği çabaları kanıtlamaktadır. Ey ehli kitap! Resullerin arası kesildiği bir sırada Resulümüz size geldi ayan beyan açıklamalarda bulunuyor. Bize ne müjdeci geldi ne uyarıcı demeyesiniz. Muhammed kendisini peygamber olarak tanısalardı, Yahudilerin ritüel geleneklerini korumasına izin verecekti. Ama Yahudilerin düşmanca tavırları giderek artıyordu. Kur'an'da Muhammed'in eski ayeti bilmediğini kanıtlayan hatalar buldular. Kopuş 11 Şubat 624'te Peygamber'e Müslümanların namaz kılarken kıble olarak Kudüs'ü değil, Mekke'ye dönmelerini buyuran yeni bir vahiy inince gerçekleşti. Muhammed o daha yani sezgisiyle Kabe'nin İbrahim'le oğlu İsmail tarafından inşa edildiğini bildirdi. Ama ataların işlediği günahların ardından tapınak şimdi putperestlerin denetimindeydi. Bu tapınak Kudüs'tekinden daha kadimdi. Bu dünyanın kendi tek tanrıcılığı vardı artık. Hanifiye. İslam bu sayede bir süreçin uzaklaştığı kökenlerine ebediyen geri döndü. Bu kararın hatırı sayılır dinsel ve siyasal sonuçları oldu. Bir yandan Arap Birliği'nin geleceği güvence altına alınmıştı. Diğer yandan ileride Kabe çevresine yürütülecek düşünce çabaları en eski, dolayısıyla gerçek tek tanrıcıların etkisi altına bir tapınak teolojisiyle nokta olacaktı. Muhammed şimdilik hem Musevilik hem de Hristiyanlıkla yollarını ayırmaktaydı. Bu iki kitaplı din başlangıçtaki saflıklarını korumayı bilememişti. Bu nedenle Allah son Resulü'nü göndermişti ve nasıl ki Hristiyanlık Yahudiliğini yerini almışsa İslam da Hristiyanlığın yerine geçecekti. Muhammed ve muhacirler geçimlerini sağlayabilmek için Mekkelilerin kervanlarına baskınlar düzenlemek zorunda kaldılar. İlk zaferlerini Mart 624'te Bedir'de kazandılar. Hem oldukça büyük olan ganimet hem de esirlerin fidyeleri Muhammed tarafından savaşçılara eşit olarak paylaştırıldı. Bir ay sonra peygamber, üç Yahudi aşiretinden birini, evlerini ve mallarını geride bırakarak Medine'den ayrılmaya zorladı. Ertesi yıl Müslümanlar Uhud'da, üç bin kişi olduğu tahmin edilen bir Mekke ordusu tarafından yenilgiye uğratıldı. Bizzat Muhammed de yaralandı. Ama bu dinsel gerille savaşının belirleyici aşaması Hendek adı verilen savaş oldu. Muhammed kuşatma sırasında bazı yeni sözde Müslümanların ve Medine'de kalmış son Yahudi aşireti olan Kureyzalıların, kuşkulu tavırlarını fark etti. Zaferden sonra Yahudileri ihanetle suçladı ve katledilmelerini emretti. Nisan 628'de yeni bir vahiy, Muhammed'e müminlerin Kabe'ye hacca gidebileceğinin güvencesini verdi. Mekke'ye girmeyi başaramadılar ama peygamber bu yarım bozgunu zafere dönüştürdü. Müminlerden kendisine Allah'ın Resulü olarak biat etmelerini istedi. Böyle bir yemine ihtiyacı vardı çünkü Kısa süre sonra Mekkelilerle bir ateşkiz anlaşması yaptı. Bu anlaşma küçük düşürücü görünse de ertesi yıl hacci yapabilmelerini olanak tanıyordu. Üstelik Kureyşliler Müslümanlarla 10 yıllık bir barış güvencesi veriyorlardı. Nitekim Peygamber 629'da 2000 müminin eşliğinde müşriklerin geçici olarak terk ettiği kente girdi ve haç farizesini yerine getirdi. Kureyş oligarisinin temsilcileri İslam'ı kabul etmeye başladılar. Aynı yıl Muhammed, Bizans İmparatorluğu sınırındaki Mute'ye bir birlik gönderdi. Bu seferin uğradığı başarısızlık onun saygınlığına hiçbir gölge düşürmedi. Mute, İslam'ın hangi ana yöne doğru vaaz edilmesi gerektiğini gösteriyordu. Muhammed'in ardılları bunu iyi anladılar. Peygamber, Ocak 630'da 10 bin adamla birlikte ve Mekkelilerin düşman bir aşireti desteklediği bahanesiyle ateşkesi bozdu ve kimsenin burnu kanamadan kenti işgal etti. Kabe'nin putları kırıldı, sunak temizlendi ve müşriklerin tüm imtiyazları kaldırıldı. Kutsal kente hakim olduktan sonra Muhammed çok büyük bir hoşgörü gösterdi. İdam edilen en amansız altı düşmanı dışında kendi adamlarına Mekke sakinlerinden öz almayı yasakladı. Hayranlık uyandıran siyasal sezgilerine kulak veren Muhammed, Teokratik Devleti'nin başkentini Mekke'ye yerleştirmedi. Hacdan sonra Medine'ye döndü. Ertesi yıl 631'de peygamber hacca gitmedi ama kendisini temsil etmek üzere Ebubekir'i gönderdi. Bu vesileyle yeni bir vahiy aracılığıyla Muhammed şirke karşı tam bir savaşı ilan etti. Allah da onun elçisi de müşriklerden kesinlikle uzaktır. O haram aylar çıktığında artık müşrikleri kendilerini bulduğunuz yerde öldürün. Tövbe eder, namazı gereğince kılar, zekatı verirlerse yollarını açın onların. Kesin olan şu ki Allah gâfurdur, rahimdir. Eğer müşriklerden biri senden güvence dilerse, senin yanına gelmek, sana komşu olmak isterse ona güvence verip yakınlaşma isteğini kabul et ki Allah'ın kelamını dinleyebilsin. Sonra da onu güvenli gördüğün yere kadar götür. Böyle yapmanın gerekçesi şudur. Bunlar bilmeyen bir topluluktur. Şubat Mart 632'de Mekke'ye gitti. Bu onun son hacıydı bu vesileyle hac ibadetlerinin tüm ayrıntılarını titizlikle belirledi ki bu kurallara bugün de uyulmaktadır. Mayıs 632'nin son günlerinde Medine'ye dönen Muhammed hastalandı. Haziran'ın 8'inde en sevdiği eşini Ayşe'nin kollarında öldü. Üzüntü çok büyüktü. Rivayete göre bazıları peygamberi ölümünü kabullenmeyi reddetmişti. Tıpkı İsa gibi Muhammed'in de göğe çıktığına inanıyorlardı. Cesedi mezarlığa değil Ayşe'nin dairesindeki bir odaya gömüldü. Bugün burada Müslümanlar açısından neredeyse Kabe kadar kutsal bir anıt yükselmektedir. Halife seçilen Ebu Bekir müminlere seslendi. Eğer birisi Muhammed'e taparsa Muhammed ölür. Ama eğer birisi Allah'a taparsa Muhammed yaşar ve ölmez. Peygamberin doğrudan ve dolaylı yollardan Yahudilerin ve Hristiyanların bazı dinsel anlayış ve ibadetlerini bildiğini kuşku yoktur. Hristiyanlık konusuna daha çok yaklaşık bilgilere sahiptir. İsa ve Meryem'den söz etmekle birlikte yaratılmış olduklarına göre tanrısal bir doğaya sahip olmadıklarını belirtir. Birçok yerde İsa'nın çocukluğuna, mucizelerine ve havarilerine göndermeler yapar. Muhammed, Yahudilerin kanısının aksine ve hem Gnostikler hem de Dekotistlerle uyum içinde İsa'nın çağırmağa gerilmesini ve ölümünü yatsır. Muhammed, İsa'nın kurtarıcı rolünü, yeni ahitin mesajını, Hristiyan sakramentlerini, ve Hristiyan sırrı hakkında bilgi sahibi değildir. Peygamber Hristiyan teslisini Allah, İsa, Meryem diye sayar. Muhtemelen bilgi kaynakları Meryem'e aşırı biçimde tapınılan Habeşistan Monofizit Kilisesi'ni bilmektedirler. Dinsel yapı bilim açısından Muhammed'in mesajı Kur'an'da formülleştirildiği biçimiyle mutlak tek tanrıcılığın en katıksız ifadesini temsil etmektedir. Allah tek tanrıdır, tamamen özgür, her şeyi bilen ve gücü her şeye yetendir. Yerin ve göklerin ve var olan her şeyin yaratıcısıdır. Bu sürekli yaratılış sayesindedir ki, gece ile gündüz birbiri ardınca gelir, gökten su indirilir ve gemiler denizde yüzüp gider. Başka bir deyişle, Allah yalnızca kozmik ritimleri değil, insanların eserlerini de yönetir. Ama tüm davranışları yalnızca kendi kararlarına bağlı olduğu için özgür, son tahlilde keyifidir. Allah kendisiyle çelişmekte serbesttir. Bazı surelerin yürürlükten kaldırılmasını hatırlayalım. İnsan ilk günahtan ötürü değil, basit bir mahluktan başka bir şey olmadığı için zayıftır. Ruhban sınıfı yoktur. Her yerde ibadet edilebilir. En önemli farz, salat yani günde beş vakit kılınan namazdır. İkincisi zekat yani zorunlu bağışlardır. Üçüncü şart olan savm, tüm Ramazan ayı boyunca şafaktan gün batımına kadar tutulan orucu ifade eder. Dördüncüsü hac, beşincisi de kelime-i şehadettir. İnsanın kolaylıkla yanlışa sapabileceği göz önünde tutulduğu için Kur'an ne çileyi ne de manastır yaşamını teşvik eder. Ey Ademoğulları! Tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın, yiyin, için, ancak israf etmeyin. Her ne olursa olsun Kur'an yalnızca velilere veya kamillere değil, tüm insanlara seslenir. Muhammed meşru eşlerin sayısını dörtle sınırlar ama odalık ve cariyelerin sayısını belirlemez. Toplumsal farklılıklar ise kabul edilir ama ümmet içinde tüm müminler eşittir. Kölelik kaldırılmaz, bununla birlikte kölelerin durumu Roma İmparatorluğundakinden iyidir. Muhammed'in politikası eski ahitin çeşitli kitaplarında anlatılanlara benzer. Doğrudan veya dolaylı olarak Allah'tan esinlenmiştir. Evren tarihi Allah'ın kesintisiz tezahürüdür. Kafirlerin zaferleri bile Allah'ın takdirdir. O halde tek tanrıcılığı tüm dünyaya kabul ettirmek için topyekün, ve sürekli bir savaş yani cihat kaçınılmazdır. Her ne olursa olsun savaş irtidattan ve kargaşadan evladır. İbrahimler ve Romalılarda olduğu gibi İslam da özellikle ilk aşamasında tarihsel olayları kutsal bir tarihin bölümleri olarak görür. Bunlar İslam'ın önce ayakta kalmasını sonra da genişlemesini sağlayan ilk halifelerin kazandığı göz kamaştırıcı askeri zaferlerdir. Ayakta kalma dedik çünkü gerçekten de peygamberin ölümü yeni dinin sonunu getirebilecek bir krize yol açmıştı. Sonunda Müslümanların çoğu tarafından kabul edilen bir hadise göre Muhammed yerine kimin geçeceğini belirlememişti. Onun en sevgili eşi Ayşe'nin babası olan Ebu Bekir peygamber daha toprağa verilmeden halife seçildi. Diğer yandan Muhammed'in en çok kızı Fatma'nın kocası hayatta kalmış yegane erkek torunları olan Hasan ile Hüseyin'in babası Ali sevdiği de biliniyordu. Bu nedenle Muhammed muhtemelen kendi yerine Ali'yi seçecekti. Ama Ali ve yandaşlar ümmetin birliğini korumak adına Ebu Bekir'in seçilmesini kabul ettiler. Ebu Bekir epey yaşlı olduğu için Ali kısa süre sonra onun yerini alacağından kuşku duymuyordu. İki yıl sonra 634'te Ebu Bekir öldü. Ama ölmeden önce Ömer'i halife olarak belirlemişti. Bu büyük strateji ustasının halifeliği sırasında, yani 634-644 arasında Müslümanların zaferleri baş döndürücü bir hızla birbirini izledi. Yermük Savaşı'nı yenilen Bizanslar 636'da Suriye'yi terk ettiler. 637'de Antakya düştü ve aynı yıl Sasani İmparatorluğu yıkıldı. Mısır 642'de, Kartaca 694'te fethedildi. Daha 7. yüzyıl sona ermeden İslam Kuzey Afrika'ya, Suriye ve Filistin'e, Küçük Asya, Mezopotamya ve Irak'a egemendi. Yalnızca Bizans direniyordu, onun da toprakları çok küçülmüştü. Yine de bu benzersiz başarıları karşın ümmetin birliği ciddi tehdit altındaydı. Bir Acem kölenin ölümcül bir biçimde yaraladığı Ömer, halifini seçmek üzere peygamberin sahabesinden altı kişiyi saptama zamanı buldu. Bu altı kişi Ali'yi ve ona sadık olanları yok sayarak peygamberin diğer damadı Osman'ı halife seçtiler. Muhammed'in eski asımları olan aristokratik Emevi aşiretinden gelen Osman, imparatorluğun kilit mevkilerine Mekke ileri gelenlerine getirdi. Mısır ve Irak garnizonlarındaki Bedevilerin Osman'ı katletmesinden sonra Ali, Medineliler tarafından halife yan edildi. Peygamber ailesi ve onun soyundan gelenler dışında hiçbir halifeyi tanımayan Şiiler açısından Ali ilk gerçek halifeydi. Bu arada Ayşe ve Mekke'li birçok önder Ali Osman'ın öldürülmesine suç ortaklığı etmekle suçladılar. İki taraf Ayşe'nin devesi etrafında cereyan ettiği için cemen Savaşı diye bilinen bir çatışmada karşılaştılar. Peygamberin kayınpederi ve Osman'ın amcaoğlu Suriye valisi Muaviye Ali'nin halifeliğini tanımadı. Savaşı kaybedeceklerini anlayan Muaviye askerleri mızraklarının ucuna Kur'an'ı taktılar. Ali Kur'an'ın hakemliğine başvurulmasını kabullendi. Ama vekili tarafından iyi savunulmayınca hakkından vazgeçmek zorunda kaldı. Zaaf gösteren bu davranışının ardından o zamandan beri hariciler diye tanınan bazı militanlar onu terk ettiler. 661'de Ali öldürüldü ve sayıları iyice azalmış taraftarları oğlu Hasan'ı halife ilan ettiler. Daha önce Suriyeliler tarafından Kudüs'te halife seçilmiş Muaviye, Hasan'ı görevinden onun adına feragat etmeyi ikna etti. Muaviye yetenekli bir komutan ve kurnaz bir siyasetçiydi. İmparatorluğu yeniden örgütledi ve ilk halife hanedanı olan Emevileri kurdu. Ama Ali'nin ikinci oğlu Hüseyin 680'de Irak'ta, Kerbera'da ailesinin hemen tüm üyeleriyle birlikte katledilince ümmeti birleştirmek yönündeki son şansta da yitirildi. Şiiler onların bu şekilde şehit edilmesini hiçbir zaman affetmedi. Ve bu olay yüzyıllar boyunca hüküm süren halifeler tarafından vahşice bastırılan isyanların neden oldu. Şii cemaatler ancak 10. yüzyıldan itibaren Muharrem ayının ilk 10 günü boyunca İmam Hüseyin'in trajik ölümünü anmak için törenler düzenleme iznini alabildiler. Demek ki peygamberin ölümünden 30 yıl sonra ümmet 3 parçaya bölünmüştü ve bu bölünmüşlük bugün de süre gelmiştir. Müminlerinin çoğunu oluşturan ve halifenin yönetimini kabul eden sünniler yani sünnet yanlısıları, ilk gerçek halife halinin soyuna bağlı kalan Şiiler, Yalnızca ümmetin kendi önderini seçme hakkına ve ağır günahlar işlerse görevden alma ödevine sahip olduğunu kabul eden hariciler. İleride göreceğimiz gibi bu hiziplerden her biri şu veya bu ölçüde dinsel kurumların, Müslüman ilahiyatının ve tasavvufun gelişmesine katkıda bulundular. İlk halifeler tarafından kurulan imparatorluğun tarihine gelince en önemli olayları hatırlatmakla yetinelim. Askeri yayılma 715'e kadar sürdü. O tarihte Türkler bir Arap ordusunu Amuderya bölgesinden ayrılmak zorunda bıraktı. Arap İmparatorluğunun askeri üstünlüğü böylelikle sona ermişti. İslam'ın gelecekteki istila ve fetihleri başka etnik kökenlerden gelen Müslümanların eseri olacaktı. İslam başlangıçtaki bazı yapılarını değiştirmeye başladı. Zaten bir süredir Muhammed'in tanımladığı şekliyle cihat hedefinden sapılmıştı. Arap orduları müşrikleri daha ağır bir haraca bağlayabilmek için dinlerini kabul ettirmeden boyun eğdirmeyi tercih ediyorlardı. Üstelik ihtida edenler Müslümanlarla aynı haklardan yararlanamıyordu. 715'ten itibaren Araplarla yeni ihtida edenler arasındaki gerilim sürekli arttı. Yeni Müslümanlar kendilerini Araplarla eşitlik eden her türlü ayaklanmayı desteklemeye hazırdı. Yıllar süren kargaşa ve silahlı çatışmaların ardından Emeviler aniden 750'de devrildi ve yerine Başka bir önemli Mekke ailesi olan Abbasiler geçti. Yeni halife zaferi özellikle Şiilerin yardımı sayesinde kazandı. Ama Ali'ye inananların durumu değişmedi ve ikinci Abbasi halifesi Mansur bir Şii isyanlı, kanlı bir şekilde bastırdı. Buna karşılık Abbasiler döneminde Araplarla yeni ihtida edenler arasındaki fark kesin olarak silindi. Abbasiler Doğu ve Akdeniz kültürel mirasının özümselmesini sürdürüp geliştirdiler. İslam, bürokrasiye ve ticarete dayalı bir kent uygarlığı yaratıp örgütledi. Halifeler dinsel işlevlerinden vazgeçti. Müminlerin gündelik sorunlarını çözme işini ulemaya bırakıp tek başlarına saraylarına çekildiler. 762'de yeni bir başkentin Bağdat'ın kurulması Arap ağırlıklı İslam'ın sonuna işaret eder. Dört eşit parçaya bölünmüş bir çember şeklindeki kent, imparatorluğun merkezi ve bir imago mundidir. Dört kapısı, mekanın dört yönünü temsil eder. En uğurlu gezegen olan Jüpiter, Bağdat'ın doğumunu belirlemiştir. Çünkü çalışmalar bir Acem müneccimin saptadığı günde başlamıştır. Mansur ve halefleri, Sasani imparatorlarının tüm şatafatıyla tahtı kurulmuştur. Abbasiler eses olarak çoğunu Acem kökenlerden oluşan bürokrasiye ve İran askeri aristokrasisi içinden devşirilmiş hükümdarlık ordusuna dayanıyorlardı. Kitle halinde İslam'ı kabul eden İranlılar, Sasani siyaset, idare ...ve teşrifat modellerine geri döndüler. Mimariye de... ...Sasani ve Bizans uslupları hakim oldu. Bu aynı zamanda... ...Süryanice aracılığıyla... ...Yunan filozoflarının, hekimlerinin... ...ve simyacılarının eserlerinin çevrildiği bir çağdı. harun Reşit ve... ...Haleflerinin döneminde... ...geç antik çağ Akdeniz uygarlığı... ...Arapça temelli ilk Rönesansını yaşadı. Bu Rönesans... ...Abbasilerin teşvik ettiği... ...İran kökenli değerlerin özümsenmesi sürecini... ...kimi zaman ona muhalefet ederek tamamladı. Bu keşiflerin ve bu karşılaşmaların Müslüman maneviyatının gelişimi üzerindeki sonuçlarını ileride göreceğiz.